Günaydın. Yeni bir haftaya başladık bile. Programımıza da Konya'dan bir haberle başlayalım. Sait Hızarcı tüm Ereğli'ye sesleniyor. Konya Ereğli'ye onkoloji hastanesi doktor ve hemşire talep ediyor. Sait diyor ki Konya Ereğli'ye onkoloji doktorları ve onkoloji hemşiresi istiyoruz. Ereğli'de bin civarı onkoloji hastası ve kanserli hastamız var. Bu hastalarımızın bazıları maddi durumu iyi olmadığından dolayı bazen de kemoterapi almaya gidemiyorlar. Onkoloji doktoru ve hemşiresi olmadığından dolayı sıkıntı yaşanıyor. İlçemizde bir kanserli hastanın yanında refakatçısıyla beraber Konya Meram Tıp Fakültesi'ne ve Selçuklu Tıp Fakültesi'ne Ereğli'den gidip gelmesi 150 lira. Bazı onkoloji hastalarımız bunu karşılayamıyor. Konya Ereğli arası 2 saat. Konya'ya hastaneye giden ve kemoterapi olan hastalarımızın aldığı ilaçlar hastalarımızı yorgun düşürüyor. Üstüne bir de yol çekiyorlar. Bu yüzden Ereğli'ye onkoloji ve kanser hastaları için doktor, hemşire ve bunun yanı sıra onkoloji hastanesi istiyoruz. Kanser hastalığı her geçen gün çoğalıyor. Maddi durumu iyi olmayan Ereğli'de bulunan onkoloji ve kanserli hastalarımız için bu güzel kampanyaya karşı duyarsız olmayalım diyor Sait. Bir yandan da insan doğrusu kendisine soruyor. Kanser hastalığı ülkemizde neden bu kadar arttı her yere yayıldı diye. Biraz da doğuya uzanalım. Sıradaki haberimiz için şimdi Mardin'deyiz. Kampanyayı başlatan Ümran Aran, muhatapları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Başbakan Ahmet Davutoğlu talebini adli süreci hızlandırıp Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kadri Yıldırım'ın gözaltında tutulması durumuna son verin sözleriyle dile getiren Ümran Şöyle devam etmiş. Profesör Doktor Kadri Yıldırım akademik hayatı boyunca çalışkanlığı, dürüstlüğü ve şeffaflığıyla çalışma arkadaşlarına örnek olmuştur. Kendisi Mardin Artuklu Üniversitesi'nde kurulan yaşayan diller enstitüsüne öncülük etmiş, kısa bir zamanda kürdoloji alanında çok değerli yapıtlar vermiş. Düzenlediği organizasyonlar ve yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de sürmekte olan barış sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. Kadri Hoca'yı tanıyan herkes onun ne kadar temiz bir kişilik ve ahlaka sahip olduğunu bilir. Adının yolsuzlukla ilgili bir operasyona iliştirilmesi kamuoyuna çok komik gelmekte ve kamuoyu bunu Kadri Hoca'ya ve müdürü olduğu enstitüye karşı bir itibarsızlaştırma ve algı operasyonu olarak görmektedir. Kadri Hoca mütevazi kişiliği ve engin bilgisiyle bu ülkenin halklarının saygı duyduğu ve sevdiği bir alim bir bilim insanıdır. Kadri Hoca bu ülkenin bir değeridir. Umarız en yakın zamanda gerçekler açığa çıkarılır bu haksızlığa son verilir. Kadri Hoca ve enstitünün iki çalışanın özgürlüklerine kavuşur. Kadri Hoca'nın sevenlerini kaygılandıran bir başka da kendisinin yaklaşık 3 sene önce kronik tansiyon ve diyabete bağlı beyine pıhtı sıçraması rahatsızlığı yaşamış olması ve buna bağlı olarak yaşam boyu ilaç tedavisi görecek olmasıdır. Bulunduğu şartlar sağlık yönünden onu olumsuz etkileyebilir. Kuşkusuz böyle bir durumda bunun sorumlusu Adalet Bakanlığı olacaktır, diyor Ümran bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için şimdi Mardin'den Ege'ye geçelim. Deniz Çevik, Kuşadası Belediye Başkanlığı'nda seslenmiş, sokak hayvanlarını kısırlaştırmak için harekete geçirmesini talep eden Deniz diyor ki, gün geçtikçe sokak hayvanlarımızın sayıları kontrolsüz olarak çoğalmaktadır. Bir taraftan sokak hayvanları olumsuz koşullarda yaşamakta acı çekmekte, diğer taraftan çevremizde bu kontrolsüz çoğalma sonucu, Olumsuz etkilenmektedir. Gördüğüm kadarıyla belediyemizde bu konuda büyük bir boşluk var. Şimdiye kadar hayvan hakları savunucularının belediye meclis üyeliğinde görev almadıklarını düşünüyorum bilindiği üzere Gerek sosyal medyada gerek de basında yer alan haberler hayvan hakları konusunda duyarlılığın arttığını ve onların yaşam hakkının var olduğunun bilincine varıldığını göstermektedir. Sonuçta sahipsiz hayvanların sorunlarını çözmek ve rehabilitasyonunu sağlamak belediyelerin görev alanındadır. Ancak bugüne kadar konuya yeterince ilgi gösterilmediği ve çözüm odaklı olarak çalışılmadığı için İş çığırından çıkmıştır. Benim önerim doğrultusunda belediye meclisinde hayvan hakları savunucuları yer aldığı takdirde sahipsiz hayvanlara yönelik daha etkili çalışmalar yapılacaktır. Hayvanların acı çekmemeleri, aç ve susuz kalmamaları ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi için belediyelere yönelik insanların da katkıda bulunması gerekiyor. Örneğin evde kedi veya köpek besleyenler kayıt altına alınabilir ve senelik bir çeşit ufak vergi de alınabilir. Köpeklere çip takılabilir ve sokağa atılmaları bu şekilde önlenebilir. Bu şekilde belediyelere ufak da olsa maddi katkıda bulunabiliriz. Sonuç olarak dünyayı paylaştığımız bu hayvanlara iyi bakmakla yükümlüyüz. Medeniyet bunu gerektirir diyor deniz ve sokak hayvanlarının azaltılmasına yönelik kısırlaştırma programlarının hızlıca artmasını istiyor. Eskişehir'den bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de talebi Anadolu Üniversitesi yemekhane menüsünde vegan ve vejeteryan yemek eklenmesi... Kampanya Doğucan Gözü Açık tarafından başlatılmış. Doğucan diyor ki Anadolu Üniversitesi Profesör Doktor Naci Gündoğan'a seslenmiş. Okulumuz yemekhanesinde çıkan menülerin veganların ve vejetaryenlerin ve yemekte et olmasını istemeyen öğrenci ve personelin de yararlanabileceği şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Vegan vejetaryen menüler herkes için uygunken hayvansal ürün içeren menüler vegan ve vejetaryen öğrenci ve personelin yemekhaneden yararlanmasına engel olmakta. Vegan ve vejeteryanların sayısının her geçen gün arttığı görülmekte ve üniversitemizin bu yaşam tarzına uyum sağlaması gerekmektedir. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Uşak Üniversitesi'nde olduğu gibi Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde de vegan ve vejeteryan yemek opsiyonu istiyoruz. 2547 sayılı yüksek kanununun 47. maddesinde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 Ve Anadolu Üniversitesi'nin de diğer bilinçli üniversitelerin kervanına katılmasını istiyor. Günün son haberi ise Sakarya'dan muhatabı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan kampanya Bıçkı Dere Halkı tarafından başlatılmış. Deremizin suyunun bir termal otelde ve ticari amaçla kullanılmasını, köylümüzün su için mağdur edilmesini istemiyoruz diyorlar. Köylünün ihtiyaçları görmezden gelinerek alınan bu kararın ve doğamızı mahveden bu projenin iptalini istiyoruz sözleriyle Taleplerini ifade etmişler ve Bıçıkıdere halkı diyor ki Sakarya Akyaz'ı bağlı Bıçıkıdere köyü sakinleri olarak bizlerin isteği, fikri ve bilgisi sorulmadan köyümüzün dere suyu ve bir kısmını da bir termal otelde kullanılmak ve bir kısmı da şişelenerek satılmak yani ticari amaçlı kullanılmak üzere bir firmaya kiralandı. Köyümüzle birlikte dört köyün yaşam kaynağı olan sulama, içme ve değirmenlerde kullanılan bu suyun kiralanması demek Özellikle yaz aylarında tüm köylerinin susuzluğa terk edilmesi demek oluyor. Biz Bıçıkıdere köylülerinin bu projenin iptali ve suyumuzun bize geri verilmesi amacıyla durumu protesto ediyor ve bu imza kampanyasını düzenliyoruz diyor. Bu kararın iptaline destek olmak amacıyla herkesi kampanyamıza imza vermeye davet ediyoruz. Bizim başımıza gelmez demeyin biz de öyle diyorduk unutmayın bu köy hepimizin diyor Bıçıkıdere halkı ve suyun ticarileştirilmesine karşı Sularına sahip çıkan bir kampanya başlatmışlar. Change.org'da değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilir. Başarılı kampanyalar yürütebilirsiniz. Yarın yine sabah 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.